cırâlehum ameliyatın cerrahiyetin yani kendilerine üzerlerinden ameliyat dediğimiz şeyin yapıldığı hastaların da üzerine tembih gerekir yani demek istediği şu bazı hastalar için ve bazı ameliyat olan insanlar ameliye cerrahiye yani kesilip biçilip ameliyat olan insanlar için Normalde biz sadece ameliyat kelimesini kullanıyoruz değil mi ameliyat? Ama normalde ameliyat dediğimizden kasıt ne? Ameller, mesela pansumana da ameliyat denir. Tamam mı? Ucriyet, mesela ucriyet aleyhi ameliyat dediğimizde işte yarasını pansuman etmek için de kullanılabilir da Bizim kastettiğimiz ameliyatı kastediyorsak, hani işte neşterli adamı kesecekler vesaire ameliye cerrahiye dememiz lazım. Yani cerraha biliyorsunuz yaralama yani zaten. Bizim kastettiğimiz ameliyat yani ameliye cerrahiye bizim normal Günlük hayatta kastettiğimiz ameliyat. Yani üzerine bu tip ameliyatların gerçekleştiği ve bazı hastalar için şu tembihi burada yapmak vacip oluyor. Fetrukuna esaret namazı terk ediyorlar. Bepatjeti delil ile annehumanlar dayakti dayaktiruna ala ada esareti bıs bısfa bısfatın kamilidin. Namazı tam bir sıfat üzerine eda edeyim, ed ed ed ed ed ed ed etmeye gücü getiremiyorlar. <gülüyor> namazı tam kamil bir sıfatla eda etmeye güç yetiremedikleri hüccetiyle namazı terk ediyorlar. Ya da la يَغْدِرُونَ عَلَى الْوُّٓٓٓٓٓ Yani abdesti tam kamil sıfatıyla veya alamadıklarını delil getirerek namazı terk ediyorlar. اَوْ لِأَنَّ مَلَابِسَهُمْ نَجَسَةٌ Namazı terk ediyorlar. Evvahid Bunun dışındaki özürleri delil, delil alarak namazı terk ediyorlar. Bu hata, bu büyük bir hatadır. Leânler Müslüman, maqâl Müslüman, leyedûdûlehu terkustalâtin. Ona namazı terk etmesi caiz değildir. Yada âcize bazı şartlarda şartların bazılarında aciz olduğu zaman erkanı he ve bazı vajiplerde ruklunlarda ve şartlarda aciz olduğu zaman namazı terk etmesi onun için caiz değildir. Bedir herkes yüceli he ona kalar ala hasabi halihi kendi halinin hasabi üzerine kalır Aleyhullah teala fatla kullahan Allah'tan gücünüz, gücünün gücünün nisbetinde korkun. Babaradunlar da bazı hastalar yapıldı diyor. Eğer <gülüyor> şüfiyet şifa bulduğum zaman qadeytu qadeytu salavat namazı kade <ettim> zaman elde teraktuha. Eğer şüfiyet ben şifa bulduğum zaman qadeytu <gülüyor> cevap değil mi? Qadeytu as salavatı lati teraktuha. Ben e, namazları terk ettiğim namazları kaza edeceğim. Ve <gülüyor> hada vacı namaz tusallo kılınır. Yani, kılınır fi vaktıha kendi vaktinde hasabe limkan dahilinde kendi vaktinde kılınır bu ayan yuzu aynı vaktihe onu kendi vaktinden ertelemek caiz değildir feyen gerektirir el fe fe gereklidir feyen gereklidir el buna önem vermek gereklidir ve onun üzerine de Dikkat çekmek, tenbih etmek de gereklidir. Ve yecibu vacip olur en yakuna fil müsteşfiyatı, müsteşfiyatı, müsteşfiyatı, müsteşfiyatı, ne demek? Hastanelerdir. Niye müsteşfaa denmiş hastane? Müsteşfaa Nasıl? Ha şifa isteşfa şifanın talep edildiği yer manasına. İsteşfa'nın neyidir? Müsteşfa isteşfa'nın ismi mefulüdür. Öyle değil mi? Müsteşfa kendisinde şifa talep edilen yer. Yani hani insanların şifa aradığı, tedavi olduğu yer manasına. Dini bilinçlendirme olması gerekir. kontrol edilir. Marda, kontrol edilir. Ve tefekkür ve kontrol ve teftiş olmalıdır. Değil mi? Ne burada bu atıf? Yani bu en yekuna fi'l mustashfayat te'viye diniye ve yecibu en yekuna fi'l mustashfayat tefakkud. Tefekkür olması gereklidir. Li ahvali'l merda hastaların hallerini ye Salati ve gayham vacibati şei namaz ve diğer şerei ve cibelerin kontrol edilmesi gerekir yani namazını kılmış mı orucunu tutmuş mu ne yapıyor yanlış bir bilgisi var mı bunları kontrol etmek gerekir elleti o vacipler ki hum bir hacetin ile be yani hastalar yanihum hastaları kastediyor onun açıklanmasına ihtiyaç halindedirler şimdi burada aslında biraz konumuzun dışına Çıkmış olduk bu paragrafla. Burada şeyh neyi anlattı? Şeyh burada e, bazı insanların bilgisizliklerinden veyahut da gevşekliklerinden e, dolayı ahkamı bilmediklerinden ötürü bazen namazı terk ettiklerini anlattı ki bunu örneği de çok var. Yani mesela özellikle idrar yollarıyla alakalı veyahut da küçük büyük abdestle alakalı ameliyat geçirenler, hasta olanlar çoğu zaman namazı terk ediyorlar. Sebep cahilliklerinden veyahut da dediği gibi gevşekliklerinden e, dolayı. İşte bunu önleyebilmek için diyor şey Yani onlara şunu anlatmak gerekir. Hastanelerde dini bilinçlendirme komisyonu gibi bir şey olması lazım. Hani hastaları gezip bakın namaz Yani gücünün yettiği kadar Allah'tan korkacaksın. Nasıl kılabiliyorsan o şekil kılacaksın. Yok üstüm necis, yok abdest alamıyorum, yok Allah'ın istediği gibi namaz kılamıyorum. Bunlar şey değildir. E bunlar bahane değildir. Kaza yoktur. Namazları olduğu gibi kılmanız lazım. E tabi şimdi bu güzel bir tavsiye ama bunun normal hastanelerde şu anda olması mümkün olmayan bir şey. Öyle değil mi? Ama buradan bize bir şey çıkabilir, bir ders çıkabilir. Her insan kendi sorumluluk alanında. Bu bir hoca olabilir, bir ilim talebesi olabilir. Öyle değil mi? Bir imam olabilir. Mesela her insan kendi sorumluluk altında olan insanların bazı bu tip konularda cahil olabileceğini, tafsilatını bilmeyebileceğini düşünerekten bir kardeşi hastalandığında evine gidip ona bilgi verebilir. Mesela nasıl namaz kılacağına dair neler yapabileceğine dair, öyle değil mi? Belki bize buradan bu nokta çıkar. Ama bu dediği komisyon, işte teftiş vesaire bunlar ancak ne zaman olur? Bir İslam devleti olur. O İslam devletinin hastanelerinde veya Müslümanların özel bir hastanesi olur. Yani kendi kontrollerinde olan bir hastaneleri olur. O özel hastanede kişilerin kontrolüyle ilgili yapılabilir. Örneğin diyelim siz baktınız bir Müslüman bir hastane açmış gördünüz. Ona böyle bir nasihatte bulunabilirsiniz. Yani mutlaka orada ee, gelecek olan Müslümanlara e, dini cibelerini anlatacak, hastalık fıkhını anlatacak ilimden anlayan bir kişi ve haftada bir günde olsa birinin olması iyidir e, diye. Ya da dediğim gibi kendi arkadaşlarımız, kendi çevremiz, ailemiz, sorumlusu olduğumuz e, insanlar, ailemiz gibi mesela bunlara yapılabilir. Evet. وَمَا سَبَقَ O'nun geçti. وَاَوْا فِي yani açıklaması geçen, who o, geçen açıklama, fi hakkı man ibteda asalatam azuran. Namaza özürlü olarak başlayan insanlar hakkındadır. Ve istemerrabihi onunla devam eden el özru onun özrü devam eden ile faragi minha. Namazı bitince kadar özrü devam eden kişiler için. Hmm. Ve istemerrabihi el yani özür devam eder ile faragi minha. Namazı bitirince hem başında vardır. Hem de bitirinceye kadar devam eder. Wa amma men men namaza başlayan kişi, whohwa yok diyor alalik namaza e, kıyama güç getirerek başlayan kişi. sonra tarah alahi onun onun başına geliyor el acdu alma kıyam aziyeti onun başına geliyor. Al ibtida namaza başlıyor whohwa la yistatiqur kıyamen namaza kıyama güç tetrememek e, güç tetrememek başlıyor. Bundan sonra kadre alayti fi athna'iha namaz esnasında eee ona güç tetiriyor. Ev ibteda aha qa'ide ma'ta namaza oturarak başlıyor. Bundan e, acizi anburudi fi athna'iha namaz esnasında oturma aziyeti meydana geliyor. Ev ibteda aha ala cenb ve e, namaza yanı üzerine başlıyor. Sonra kadere alarak uyardı. Sonra oturma güç getiriyor. Ve ince muhakkak ki fiytil kel. Ahvali muhakkak o yentegilu. Yentegilu. Yentegilu. İla ila halatil münasibeti lehu şeran. olarak o kendisini münasip münasip hale nakledir. çevirir ve yentakilu ila al-qiyami man qadira alayhi kensini qiyama bi'teten kıyam haline nakledir ve yengiru ila al-julusi ve yentakilu ila ila al-julusi nakledir men acaza an al-qiyami fil namaz esnasında kıyamdan aciz olan kişi kendisini oturma nakleder <gülüyor> bu şekilde denilir Şimdi biz e, burada dedi ki وَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ هُوَ فِي حَقِّ مَنْ اِبْتَدَى الصَّلَاةَ مَعْذُورًا Yani biraz önceki ilerde okuduklarımız ve anlattıklarımızın hepsi kendisinde özür namaza başlamadan önce mevcut olan ve namazı bitirinceye kadar da özür kendisinde devam eden insanlar için geçerlidir. Bunu anlattık dedi. Şimdi ise bu okuduğumuz paragrafta bize neyi anlattı? Özrün tarih olduğu durumlar. Yani mesela diyelim ki adam namaza sahih bir şekilde başlamıştır. Ama namazın esnasında veya namazın içerisindeyken bir hastalık kendisine vakı oldu, oturması gerekti. Yani ayakta durmaktan aciz oldu veya acizken başladı diyelim ayakta oturdu, oturarak namaz kılıyor. Bir anda kendini iyi hissetti, ne yapması lazım bu adamın? Ya da oturarak başladı, dayanamadı, ne yapması lazım bu adamın? Yani namazı bozması mı lazım, yanı üzerine yatması mı lazım, sırtı üzerine yatması mı lazım? Genel bir kaide koydu hem olumlu hem olumsuz yönde dedi ki فَإِنَّهُ ف۪ي ahvali, الْأَحْوَالِ يَنْتَقِلُوا إِلَى الْحَالَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ Bu durumda kendisine en münasip olan hal neyse ona intikal eder. Yani otururken acizliğin arttıysa yatarsın, namazı bozmazsın öyle mi? Otururken acizliğin de ortadan kalktıysa ne yaparsın? Ayaya kalkarsın. O şekilde namaza devam etmen ne değildir? Caiz değildir. Niye? Çünkü bu ruhsatlar hepsi ne için verilmiştir? Zaruretten dolayı verilmiştir. Öyle değil mi? Ve zaruret ancak kendi ölçüsü nispetince takdir edilir. فَدَّرُورَاتْ تُقَدَّرُوا بِقَدَرِهَا Yani senin zaruretin bitmiştir. Namazın sonunda bile olsan, senin zaruretin bittiğinde o namazı nasıl eda edeceksin? Ona münasip hale döneceksin. O da nedir? Ayağa kalkmaktır. Öyle mi? Çünkü o özür senden uzaklaştı. Veya sen namazdaysan içinde olduğun özür iyice arttı. O zaman sana en münasip olan bir sonraki hale intikal edeceksin. Yani ya geriye ya ileriye doğru sana en münasip olan hal neyse ona ne yapacaksın? Ona intikal edeceksin. Anlaşıldı. Bir de burada konuya geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela metin okurken biraz şuna dikkat edelim. Yani kelime manası verirken öncelikle bazı yerlerde durmanız size çok vakit kaybettiriyor ve çok gereksiz bir mana verme çıkıyor ortaya. İşte mesela örnek veriyorum. E, kelime kelime vahaza bu cehlun cehalettir منهم onlardan ev veya tesahulun falan. Bu olmaz. Öyle yani bunu geçtik. Bu kitabın kitapların başındaydı yani. Öyle mi? Cümleyi tam okuyun. Diyor ki bu sizin anlamanızı da kolaylaştırır. Yani siz mesela bazen soruyorum ya paragrafı okuduktan sonra ne diyor ee, diyorum. Paragrafa doğru mana veriyor ama ne anlattığını anlamıyor. Aslında anlamamanızın sebebi nedir? Çok fazla parçalara bölmenizdir. Yani çok fazla parçalara bölünce beyin şeyini kaybediyor artık. Kelime kelime kelime kelime toparlayamıyor. Ama cümle cümle olsa mesela, وَهَذَا minhum مِّنْهُمْ اَوْتَسَاهُونَ Bu onların cehaleti veya gevşekliği sebebiyledir desek e, biz de ne olduğunu anlayacağız. İkincisi cümlenin öğelerine dikkat edin okurken. Yani manadan ziyade. Çünkü mana sizi yanlışa götürebilir ama öğelere dikkat ederseniz Manayı doğru verirsiniz. Mesela örneğin وَمَا سَبَقَ beyanuhu Şeyi geçti. Hani burada haber nerede müptadan nerede ki biz cümleye son noktayı koyduk. Öyle değil mi? Yani bir cümleye son noktayı koyabilmemiz için ne gelmesi lazım? Haber gelmesi lazım isim cümlesine. Bir de وَمَا أَلَّذ۪ي سَبَقَ بَيَانُهُ Beyanı geçti. Yani sıla gelmiş e, bir de mevsul var. Gerek bunun bir öncesi olsun bir de bunun bir sonrası olsun. Öyle değil mi? Sıla ile mevsul tek başına. أَلَّذ۪ي O ki geldi. Yani bunun bir öncesinin olması lazım. Öyle mi? Bir de bir sonrasının olayı geldi ne oldu? Ee, mesela diye. Onun için cümlenin öyelerine dikkat ederseniz e, okurken tane tane daha sizi doğru şeye götürür. E, doğru mana götürür. Evet. وإن قدر otur oturmaya ve kıyama şayet güç yetliği güç yetirirse عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ secdede var ki güç yetirmese hatta innehu yumiu bi ayakta rukuu başıyla imadır yumiu o bir qa'iden oturarak da uh, secdeyi imadır li yahsila al farqu li yahsila imkan imkan dahilinde iki iman arasında fark meydana gelmesi için. Heh. Bu dün aslında anlattığımız bir konuya da işaret etti. Bir kaide söyledik dün neydi? Hatırlayan var mı? Secde dedik, Seçte şey yapılan iman, şey yapılan iman. Yok. Daha farklı bir şey söyledik. Dedi ki: Biz ee, bir rükünden acziyet diğer rükünleri de insandan düşürmez. Her rükün için ayrı bir acziyet gereklidir. Öyle değil mi? Her rükun için ayrı bir aziyet gereklidir. Yani mesela fe'in ve in kadira alel Ayakta durmaya ve oturmaya güç yetirirse, ve lem yaqtira alel ruku' ve sucud. Ruku ve secdeye güç yetirmezse bak burada tamam. Şu hal üzere kılsın yok. Hepsini kendisine göre yapacak. Değil mi? Ruku nerede yapılır? Ayakta yapılır. Kıyamda duracak bir defa. Çünkü adam ne yapamıyor? Ruku'yla secdeyi yapamıyor. Doğru mu? Ruku nerede yapılır? Ayakta. Ayakta imâ edecek. Secde nerede yapılır? Yerde oturacak, oturarak ima edecek. Tamam Yani bizim e, azziyetimiz bir rükünden olan azziyetimizin diğer rükünlerle hiçbir alakası yoktur. Ta ki o rüküne de tealluk edinceye kadar. Anlaşıldı değil mi? İnşallah. وَلِلْمَرِيدِ <gülüyor> اَنْ <gülüyor> Hasta için sırt üzeri namaz kılması olur. Maqdiratih al-qiyami, ayakta durmaya güç yetirmesine rağmen yatarak namaz kılması caiz olur. Ne zaman? Iza o zaman ki, qalelhu <gülüyor> tabibun muslimun sikatun. Müslüman bir tabip güvenilir bir tabip ona diyecek ki, la yumkinu mümkün olmuyor. Mudawatuka senin tedavin. İlla ıza sallite mustalqian. Ancak sırt üstü yatarsan, namaz kılarsan senin tedavin mümkün oluyor. Diyenler Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü Peygamberimiz sallâ calîsen oturarak namaz kıldı. Hiine cuhişe şıkkuhu yanı yaralandığında, yarıldığında Peygamberimiz namazı oturarak kıldı. Ve ummu selemete, ve ummu seleme teraketi sujude, secdeyi terk etti. Liramedin bihâ. Kendisinde bulunan gözü iltihabı veya göz hastalığından dolayı Ümmü Selem'e ne yaptı? Namazda o secdeyi terk etti. Şimdi burada neyi anlatıyor? Burada öncesine kadar anlattığımız şeye muhalif bir durum var. Değil mi? Biz dedik ki bir insan bir halden, mesela ayaktayken oturmaya, oturmayken, yan yatmaya, yan yatmayken, sırt üstü yatmaya vesaire Nasıl geçebilir anca? Ademul istita'a söz konusu olursa değil mi? Ayakta durmaya güç yettiremezsen oturursun vesaire. Yani bir tertip var. Öyle değil mi? Lakin burada şeyh başka bir şey getirdi. Dedi ki bunun bir istisnası var. O da nedir? Sen ayakta durmaya güç yetirebiliyorsundur. Ama doktor sana diyor ki senin hastalığın eğer ayakta durursan hastalığın artması söz konusudur. Veya tedavinin zorluğu söz konusudur dedi mesela. Bu halde sen ayakta durmaya güç yetirsen bile, görüntüde bir meşakkat olmasa bile mesela. Öyle değil mi? Sen ayakta durmadan ne yapabilirsin? Oturabilirsin. Veya diyelim ki senin gözünde bir şey var, bir hastalık var. Mesela i̇bn olduğu gibi gözünde göz iltihabıdır ve benzeri bir hastalık var. Sen normalde secde etmeye güç getiriyorsun. Yani normalde secde etmeye güç getiriyorsun. Ama güvenilir Müslüman bir tabip sana diyor ki sen diyor şey yapmayacaksın. Secdeye gidersen senin bu hastalığının tedavisi zorlaşır. Güç yetirsen bile, sen bir acı hissetmesen bile öyle mi? Çünkü tedavinin gecikmesi, gecikmemesi bunun illa acıyla bir alakası yok. Bu doktorun tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Öyle değil mi? Böyle olsa bile sen ne yapamazsın? Sen e, secdeye gitmeyebilirsin. Burası anlaşıldı değil mi? Güç yetse bile doktorun sözü önemlidir. Şimdi <gülüyor> sebep, çünkü dedi Peygamberimiz attan düştü. Ayağının yan tarafı yarıldı, oturarak namaz kıldı. Değil mi? Ayakta normalde durabilir e belki ama bu belki tedavi sürecini geciktireceğinden veya başka bir sebepten oturdu veya bir müsleme gözündeki hastalıktan dolayı secde yapmayı terk etti mesela. Şimdi burada şöyle bir e, önemli bir konu var. Eğer burası anlaşıldıysa yani kişi e, bir rükünü yerine getirmeye güç yetirse bile doktorun sözü önemlidir. Yani doktor bunu yapma dediği önemlidir. Şimdi ee, doktorla alakalı günümüzde tabi çok ciddi bir şey var, ee, günümüzde çok ciddi bir sıkıntı var, öyle değil mi? Sıkıntının temeli nedir? Sıkıntının temeli şudur, bu çok önemli bir konu aslında. Yani Allah ve yanlış hatırlamıyorsam bunu oruç meselesinde de anlattık değil mi? Bu fıkıhta birçok konuda e, geçerli, yani doktor e, meselesi. Mesela şu anda örnek veriyorum, bir İslam devleti olduğunu düşünün, bütün şeyler tıp tarafından yapılıyor. Öyle değil mi? Veyahut da şöyle düşünün, siz bir İslam devleti olsanız diyelim elinizde henüz şey yok, elinizde henüz daha imkanlar söz konusu değil. Mesela Afganistan'ı düşünün. Kuruldu ama imkanlar yok. Bazı olaylar oldu, işte parmak izi almak almak istiyorsunuz, bazı tetkikler yapmak istiyorsanız DNA testi falan kime yaptıracaksınız bunları mecbur ilk etapta? E kafir olan doktora yaptıracaksınız, öyle mi? Biz kendi günümüzü düşünelim. Yani bu tip ibadet ve oruç tutmayacaksın. Mesela kim doktora giderse Ramazan'da hafif bir hastalığı olsa Doktorun reçete belli, fiks reçete. Oruç tutmayacaksın. Hiç. Başka bir önce onu soruyor. Oruç tutuyor musun? T oruç tutmayacaksın e, o zaman diye. Şimdi bunun için yani yaşadığımız günde ya doktorlar Müslüman değil veyahut da şer'i ilimden uzaklar. Yani Müslüman olsa bile doktor bu defa problem olan nedir? Bu defa şer'i ilimden uzaklar. Yani eskiden mesela eski dönemlerde medreselerde tıp da okutuluyordu. De mi? Matematik de okutuluyordu, fizik de okutuluyordu, şer'i ilimler de okutuluyordu bir dönem. Yani ilimler birbiriyle iççeydi veya bir tane çok kaliteli bir doktor aynı zamanda çok iyi bir alim de olabiliyordu. Mesela onların fikri hani hem ilimden hem de tıptan anlayan insanların fikri alınabiliyordu. Ama günümüzde maalesef ne yok? Günümüzde böyle bir durum yok. Dediğimiz gibi ya e, Müslüman değil veya da nedir? Veyahut da e, kişi Müslüman olsa bile şer'i ilimlerden nedir? Şer'i ilimlerden uzaktır. Peki bu durumda hastalar ne yapacak? Bu durumda hastaların yapması gereken şey e, şudur. Normalde doktorlar arasında Müslüman olmasalar bile İslami hassasiyeti olan, bu tip meseleleri önemseyen insanlar varsa, çünkü eski alimler mesela birçok konuda İslam şartını koşma sebepleri nedir? Çünkü demişler kâfir, Müslüman olmadığı için dinde emin değildir. Müslümanlara dinini ifsad edebilir. Ama mesela bugün birçok demokrat, sofî işte vesaire olan yani müşrik olan doktorların belki birçoğu nedir? Bunların bir çoğu İslam fıkı onlar için de önemlidir. Yani kendi yaşamlarında mesela İslam fıkhını önemsiyorlar. Ondan dolayı bu halde olan herhangi bir hastanın İslam fıkhı kendi için önemli olan yani kendi inancında adaleti sabit olan bir doktordan bunu ne yapabilir? Bir doktordan bunu öğrenebilir. Ama hiçbir şekilde dinle alakası olmayan bir doktorun e, tıp hakkında söylemiş olduğu bir söz kesinlikle yani bu oruç tutma işte namaz kılma vesaire kesinlikle ne değildir? Geçerli değildir. Çünkü dediğim gibi e, yani doktorların böyle bir şeyi yok. E, doktorların böyle bir derdi kesinlikle söz konusu değil. Çok rahat şey yapabiliyorlar. Mesela ben her zaman söylüyorum. Ben üç kere doktora gittim. E, böyle ciddi manada tetkik. Bir tanesi bana dedi ki on saatten fazla yatacaksın. Bir tanesi bana dedi ki dört saatten fazla okumayacaksın. Bir tanesi bana dedi ki konuşmayacaksın. Öyle mi? Sanki şeyle çalışıyorlar, <gülüyor> birileriyle çalışıyorlar adamlar özel. Sebebi de şu yani sebebini söyleyeyim çünkü o beni anlayamaz yani ben ona derdimi anlattığımda ben ona ne anlattığımı anlayamayacağı için onun için orada sadece şey önemli, e, tedavi önemli. Belki Müslüman bir doktor olsa veya hassasiyeti olan bir doktor olsa farklı alternatifler şey yapabilir, e, farklı alternatifler arayabilir e, mesela. Çok hatırlıyorum, çok hafif bir boğaz ağrısından dolayı yani o zaman daha bu kadar ilerlememişti, bana oruç tutma dedi doktor mesela. Yani su iç, sürekli ılık su içerek boğazını yumuşak tut. Oysa öyle bir durum yoktu henüz mesela. Çünkü adamın öyle bir hassasiyeti, şeydi. Yani karşımızdakinin öyle bir hassasiyeti söz konusu değil. Onun için yani Müslümanın bu tip durumlarda en azından kendi inancında adaleti sabit olan, kendi inancına göre veya kendi inandığı fıkha bağlı olan bir güvenilir doktorun sözüne başvurması gerekir, tamam? İnşallah. Mu'minallah Mu'minallah Salatı Bil İslam'da namazın kurumu Azim büyüktür. Faydada bu minel Müslimi Müslümanlar talep ediliyor. Beli tehdemu alihi en en fi halte sihhati hasta halinde ve sihhat halinde onu ikametmeye ee, önem göstermesi, e kesin bir şekilde onun üzerine e gereklidir. Hatta ne demek? Hatım. demek bir şeyin kesin kesinleşmesi değil mi? Beliye tehatta mualehi. Bilakis onun üzerine kesin bir şekilde gerekli oluyor. En yuqima fi halis ve halil meradi hem sahat hem de hastalık halinde onu iqame etmesi. Fala teskutu anil meridi hastadan düşmez lakinnehu yusallihha ala hasabi halihi kendi halinin hasabi üzerine namaz kılar fevci bu alem-i muslimin vacip olur enne muhafaza aleyha en en yuha fiha muhafaza aleyha onu muhafaza etmesi bu misvan vacip olur ki ammerehu Allahu teala Allah Teala emrettiği gibi fefakallah cemian لَمَا ve وَيَرْضَاهُ Allah, herkesi sevdiği ve razı olduğuna muvaffak kılsın. Bunu da zaten dünkü dersimizde anlattık değil mi? Yani namaz Müslümandan düşer mi düşmez mi dedik. Fukaha kendi arasında iki tane görüşe ayrılmışlar dedik. En ihtiyatlı olanı namazın kişiden düşmesinden ziyade Kişinin namazı ne yapmasıdır? Hasebi halihi üzere, yani nasıl imkan buluyorsa, hâli neye münasipse onun üzerine kılmasıdır. Evet. Devam edelim mi, yeter mi? Yeter. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Soru sormak, buyur. Soru değil de mesela, durumlar gibi. Mesela hastaneye duruyorlar Tamam. Şimdi maddi durumu olmuyor insanlar mesela devlet hastanesine gidiyorlar. Tamam. Devlet hastanesine gittikleri zaman çok konukta mesela şey yapabiliyorlar. Evet bu durumları şey bu durumda bir Müslüman ne yapması lazım? Bu durumda bir Müslümanın en azından yani diyelim ki böyle bir imkanı olmayan bir Müslüman yani bir yerde sorusu anlaşıldı değil mi abin? Yani bir yerde diyelim ki iyi kendi dininde Müslüman olmasa bile veya Müslüman olsa bile işte özel doktordur, fiyatı ağırdır. Müslüman olan insanın da durumu yoktur, gidemiyor devlet hastanesine e, gidiyor. Devlet hastanesine gittiğin zaman da zaten ya adam bazen küçüklüğünden yani dine olan düşmanlığından senin dini vecibelerini terk etmen için elinden gelen her şeyi e, yapıyor veyahut da dediği gibi hemen e, oruç tutma namaz kılma diyor. Bu tip bir durumda en azından mesela doktora mesela diyelim sana dedi ki işte sen gittin kulağın için, sana dedi ki namaz kılmayacaksın tamam Sen ona dedi ki namaz kılsam ne olur? Yani namaz kıldığımda bunun bana şey ne olur? E, bunun bana zararı e, ne olur diye. En azından o zararı belki şer'i e, konumdan anlayan birine söyleyebilirsin. Yani onun sana olacak olan zararını söylersin. Danışırsın ona göre hareket edersin. Hiç imkanın olmasa. Zaten la yukellefullahu nefsen illa vusaha. Yani kişinin gücüde yetmese yapabilecek bir şey yok. Kalbini eğmutmayın oluyorsa mecbur onunla amel edecek. Eğer böyle bir şey olmasa, e böyle bir durum olmazsa. Çünkü ben şeyden biliyorum. Yani mesela bir zaman devletin işte genel e, siyasetiydi. E ne kadar böyle işte Atatürkçü böyle necis insan varsa Doğu tarafına gönderiyorlardı şeylere hastanelere. Kim hastaneye gitse dediğim gibi yani hiç alakası yok ha, adam baş arasından gidiyor hastaneye. Sen namaz kılıyorsun değil mi diyor. E zaten Doğu halkının hepsi namaz kılıyor yani birçoğu namaz kılıyor. Hele belli bir yaşın üstünde zaten namaz kılmamak insanların gözünde çok ağır yani emekliliğe kadar gene yolu var ama emeklilik yaşına geldikten sonra Doğu'da namaz kılmamanın bir yolu yok yani mecbur namaz. E, kılacaksın, hacca gideceksin vesaire. Belli zaten e, insanların durumu. Soruyor, e, tabi namaz kılıyor ama diyor da. Namaz kılmayacaksın diyor mesela. Al şimdi gariban, halktan bir adam. Yani e, ne yapacak e, bu adam? Onun için e, yani böyle şeyler var. Bu tip durumlarda eğer kişi öğrenemezse, sonucunu bilemezse artık kendi anladığı neyse hani biz zaten mükellefliğimiz anladığımız oranındadır. Öyle değil mi? Anladığı kadar neyse mecbur onunla muamele edecek. Ama sorma imkanı varsa anlayan birine söyleme imkanı varsa kendi gibi hastalık geçirmiş birine danışma imkanı varsa elbette ki araştırması lazım. Çünkü bunlar basit şeyler değil. Hani namazdır, oruçtur e, vesaire bunlar basit olan şeyler değil. Veya mesela ne yaparsın? E, sünnetleri bırakırsın. Sadece farzları kılarsın. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki yani eğer öyle bir şüphe oluşursa içinde hani fazla şeyim olmasın diye. Valla neresi senin için zarar? İşte secde kısmı mı? E sana zarar dedi mesela. Sen bütün namazı kılarsın eğilmezsin. E mesela şeye e, secdeye eğilmezsin vesaire. Bu şekilde. Elinden gelen neyse imkan dahilinde onu yaparsın ancak. Bana şey demişler zaten, sakallarını kesme gerektiğini söylediler. He, doğrudur. Daha sonra doktora biraz konuştum dedi konuşuruz. Hı. Şey, Doğru. Bir normal biri olsa da kesebilirdi yani. Evet, doğrudur. Demek ki üzerine düşmek lazım yani. E, çünkü insanların böyle bir... Mesela bu nedir? Bu de, önceki dersten... Yani daha doğrusu önceki paragraftan e, çıkaracağımız bir sonuç. Bunu mesela bütün Müslümanlara anlatabilirsin. Diyelim ki sen bir ilim talep etsin. Birçok yerde insanlara bir şey anlatıyorsun, din anlatıyorsun öyle değil mi? Mesela bunu yaşadın, gördün ve bu bir sorun. Hani hastane insanı hayatından kopuk bir şey değil. Herkesin ayda bir defa, 2-3 ayda bir defa uğradığı bir yer. Müslümanlara bunu anlatabilirsin. Yani bunlar bir şey söylüyorlar Din dini hassasiyetleri olmadığından. E dolayısıyla siz üzerinize, üzerine gidebilirsiniz. Mesela şey yapabilirsiniz. Bir de hani hal artık eskisi gibi de değil. Yani eskiden diyelim e, Türkiye'de memur devletti. Yani en ufak bakıyodun 5 para etmez bir memur. Ne işine kendi e, şey gibi Cumhurbaşkanı gibi muamele yapıyordu insanlara. Şimdi öyle değil. Artık her kurumun belli hakları var. Tüketicinin hakkı var, hastanın hakkı var e, vesaire. Bu tip şeylere dikkat ediliyor. Artık bunları da kullanarak yani neler kullanılabilir e, mesela diye bu tip şeyler yapılabilir yani. İnşallah. İnşallah. Başka sorusu olan var mı konumuzla alakalı? Yok. Ve ahiru da'vana ya rabbil alemah.